yani sosyal demokratlar şu anda inişteler net bir şekilde. yeşiller yükselişte. Yani Bu bak, Almanya için mi geçerli? Almanya, Almanya için çok net bunu hani görmek e, mümkün. E, i̇kisi arası bir tahtarevalli e, şeysi gibi. Bunda belki mesela şunun çok etkisi oldu. E, yani bence anahtar olay diye düşünüyorum. Bu e, Hambach Ormanı e, hikayesi evet. vardı. Herhalde yani burada da duyuldu tahmin ediyorum. Evet. E, i̇şte orada hani bir grup aktivist işte e, kömür madenleri için e, ortağın kaldırılacak bir e, ormanı işgal ettiler. Sonra işte polis e, tarafından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 anahtar, sembolik bir e, öneme e, sahip oldu diye düşünüyorum. Zaten iklim krizi bir yandan yani, e, işte derinleşirken e, aşırı sağın tabii ki net olarak yani, e, bir iklim hareketi karşıtı bir pozisyona e, gelmesi. Yani şunu söyleyebiliriz. Artık hani göçmenlik meselesi, islamofobi temaları unutuldu. Bek konuşulmuyor. Yani şu anda e, hani aşırı sağ temel olarak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 Kesimlerden bahsedebilmek mümkün olabilir mi yakın bir tarih içerisinde? Ne düşünüyorsunuz? Ee, Orban yapabilir bu e, şeyi. E, Şark kurnazının. Evet çünkü unutmayalım ki yani Orban sonuçta e, son talede kendisi liberal e, bir siyasetten geldi. Evet. Ve popülist sağa e, çark Ve karşısında e, kendisini zorlayan siyaset yeşiller. Yani peşte e, belediye seçimleri de sonuçta bir yeşil e, aday kazandı. E, buna karşı bir hamle olarak e, bir e, yani yeşil değil e, ilan etmiş olması Orban'ın akıllıca bir taktik. E, şimdi Almanya'daki durum çok farklı. Yani evet. Almanya'daki durum çok farklı. Şimdi Almanya'da e, biraz şöyle e, bakmak lazım. AfD yani Almanya için alternatif aşırı sağ yani e,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 Ee, ve gerçekten ürkütücü e, şeyler yaşandı son bir yıl içerisinde. E, ben yine de yani Weimar Cumhuriyeti e, karşılaşmasının ihtiyatla alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok temel birkaç fark var. Hı -hı. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde Naziler e, gayet net olarak kendileri dışındaki sağı adım adım yuttular ve e, bir şekilde e, onları e, kendi politikalarına bağladılar. Solda çok net olarak bölünmüş vaziyetteydi. Yani sosyal demokratlar ve komünistler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 Sosyal Demokratlar veya Sol Parti değil Yeşiller. Evet. Bu çok temel. Yani, e, yani şu anda kutuplaşma aslında Alman, Almanya siyaseti tamamen AFD ile e, Yeşil yeşiller. Parti arasında. Yani kutbun iki ucunda şu anda yani ideolojik e, kutupta bu iki e, güç var. Ve ortasında da ne Ortası eriyor. Yani Sosyal Demokratlar var Hristiyan Demokratlar ikisi de hızla eriyor. Yani ikisi büyük, yani sadece Sosyal Demokratlar değil, Hristiyan demokratlarda da eriyorlar. Hristiyan Demokratlar şeye kaybettikleri gibi yani AfD'ye kaybediyorlar gerçekten. Bunu söylemek lazım. Yani AfD'nin temel oy deposu Sen Demokratlar. İlginç bir şekilde sol partiden de tepki oylarını aldıkları görülüyor. Özellikle Doğu Almanya'daki tepki oyları eskiden sol partiye giderken şimdi AfD'ye gidiyor. Afediye, biraz da bir Doğu Almanya'nın e, yerel partisi gibi de görmek lazım Batı'da çok fazla oy almıyorlar e, fakat şöyle bir şey var Yani yeşiller bu noktada e, Weimar Cumhuriyeti'nin olmadığı bir şekilde e, sağdan oy alma potansiyelleri var yani e, liberallerden ve rizyon da bir miktar oy alma imkanları var e, hangi ve... argümanlar üzerinden peki i̇şte iklim, krizi i̇klim, meselesi. Krizi. Tabi, iklim krizi meselesi tabi ki çok şeyde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 Liberal demokrasiyi savunan bir çizgide durmaları ve e, AFD'yi çok net olarak dıştalayan onlarla bir hani, değmeme politikası üzerine gidiyor. Bu e, tabanda oy kaybetmelerine yol açıyor. Hı hı. Tabanda, yani, taban kaybediyor fakat parti bu noktada çok sağlam duruyor. Yani bu anlamda aslında zaten AFD'nin çıkmasının bir nedeni Merkel'in solcu bir politikacı olması. Yani özellikle bu göçmen, e, göç hikayesinde kapıları açması e, zaten...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 Ee, mevcut iş pazarını terbiye etmek üzere kapıların açılması e, politikasıydıklar. Merkel bunu uyguladı yani Merkel solcu olduğu için yapmadı bunu tamamen e, pragmatik sebeplerden Gayet pragmatik yani e, aslında tamamen hani Alman'deki e, pazar ekonomisinin daha iyi, işli, daha iyi işlemesi için açıldı kapılar. Evet e, ama burada işte e, tabii ki e, sağ bu noktada tamam bildiğimiz bütün bildiğimiz kültürel argümanları kullanarak İslamofobiyi kullanarak her türlü uççu argümanı kullanarak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 işte e, hani kazanan hepsini alır e, mantığı içerisinde bağlamasıyla olmuş e, bir hikaye. E, bu da peşte de dört partinin koalisyonu söz konusu. Şimdi bu önemli. Yani dört Hı -hı. parti bir koalisyon ve anladığım kadarıyla buradaki yeşiller bu küçük yeşil parti, perbeşet, diyalog isimli parti. Ana yeşil partiden ayrıla, ayrılarak e, oluşan parti. O da ilginç çünkü e, ayrılma nedeni kimlerle e, ulusal siyasette eee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 Karason ise ayrılıp partiden ayrılırken sosyal demokratlarla adı sosyalist parti olan da aslında postkomünist parti yani eski devlet partisi işte otuz yıl öncesine kadar devlet parti olan parti dönüşümden sonra sosyalist parti adını alıyor ve sosyal, sosyal demokrat ama pragmatik bir sosyal demokrat parti kendisi, evet. kendisi siyasi hayatına o partide siyasi danışman olarak başlamış. Daha sonra İşçiler Partisini, işte bu başka bir siyaset mümkün partisini kurarak kendi siyaset atlıyor. Yani Sosyal Demokratlar aktif siyasi üyesi olmuyor, danışman olarak orada çalışıyor.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 Bizim e, siyasi hiç hiçbir noktada değil. Biz e, çok daha genel, ilkesel düzey siyaset tartışıyoruz. Hı hı. E, bu anlamda belki Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bir, e, bir şu an siyaset bölünüyor. Yeni partiler, yeni oluşumlar ortaya çıkıyor. Bunların olduğu ortamda aslında tam da biz e, Yeşillere ekmek var aslında. Evet. E, bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu konuşmak için, işte aynı bir küçük Yeşil Parti'nin başarılı olmuş olduğu e, Budapest örneği bizim için çok önemli. Evet, bunu yani. dinlemek ve öğrenmek e, için Macarları çağırmak istedik. Ee, çok sonuna kalınca Gelemediler. İhale bana kaldı. <gülüyor> Niye gelmeleri gerekir diye anlatacağım. Sonuçta evet. ben ama yani burada da bir tadımlık bir sohbet gerçekleştirmiş evet. olduk. Yarınki evet. etkinlikte neler konuşulacağına evet. dair. Vaktimizin Doğru. de sonuna geldi. Kusura bakmayın bıçak gibi kesmiş gibi oldum bu evet. güzel sohbeti evet. ama belki önümüzdeki haftalarda da devam edebilecek bir şekilde evet. de olabilir kaydımız iklim acil programında. Kimler var diye soracak olursanız aynı zamanda bu etkinlikte birçok yakından açık radyodan da yakından tanıdığınız isimler var.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 Hazırlayan ve sunan Can Tombil.